Mekan ve olay üçgeni içerisinde geçen yaşam içinde yaptığımız her şey bunlara yüklediğimiz anlamla doğrudan ilişkili. Ömrü kısa olsun uzun olsun her insan bunlar üzerinde düşünmüş, kendi yaşamını bunlar arasında kurduğu bağlantılarla oluşturduğu anlam örgüsüyle şekillendirmiştir. Geçmişe duyulan merak, bugünü anlamlandırma çabası ve geleceğin bilinmezliğinden kaynaklanan endişeler, Tarihe dair sorgulamaları beraberinde getirmiş, buna bağlı olarak da tarih boyu insanların zihninde farklı tarih tasavvurları biçimlenmiştir. Bu tasavvurlar üzerinde duracağız bu akşam. Yaşama dair bu temel sorunsallara, Kur'an perspektifinden yanıtları arayacağız. Konuğumuz Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Ceren. Düşüncenin özü başlıyor. Zeynep Hocam hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim elhamdülillah. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bu akşam sizinle Kur'an'da tarih inşası konusunu konuşacağız. E, tarih inşası derken biz aslında Kur'an'ın zamana yüklediği anlamları ve bu çerçevede şekillenen tarih tasavvurunu ele almış olacağız inşallah. E, hepimizin bildiği gibi Kur'an-ı Kerim e, zamana çok büyük e, anlam atfediyor. Zaman mefhumu üzerinde çok özellikle duruyor. Hepimizin okuduğu surelerde, e, Asır suresinde olsun, Duha suresinde olsun, ley. İl suresinde olsun doğrudan zamana yaptığı atıflar da var. Zamanla ilişkili olarak kavramları da çok fazla kullanıyor ve bunların üzerine yemin ediyor. Yemin bizim için çok önemli çünkü Kur'an-ı Kerim'de yemin ifadelerinden sonra gelen kelimelerin oldukça önemli olduğunu biz biliyoruz. Bu konu insanlık tarihi boyunca da çok fazla konuşulmuş ve üzerinde yorumlar yapılmış, çeşitli tasavvurlar oluşturulmuş, felsefeler oluşturulmuş bu konuda. Peki zaman algısı ve tarih tasavvuru bizim için ne, neden bu kadar önemli, bu konu üzerinde neden bu kadar çok duruyoruz? Hı hı. Ee, öncelikle şunu söylemeliyim, sizin de bahsettiğiniz üzere zaman kavramı üzerinde e, insanlık tarihi boyunca durulmuş. Yani Kur'an-ı Kerim ile başlamış desek yanlış olur. Çünkü zaman Kur'an ile başlamış değil, zaman e, insanın yaratılmasıyla birlikte başlamış, insan açısından zaman. E, Zamanın insan açısından en önemli özelliği şu aslında zaman, zaman anlayışı insanın varlık olarak kendini gerçekleştirdiği alan, varlığını hissettiği alan. İnsan bir zaman ve o zamanın gerçekleştiği mekan içerisinde kendini gösterebilir. Böyle düşündüğümüz zaman aslında bizim tarih, zaman algımız, yaratanla yaratılan arasındaki fark bu açıdan da çok önemli. Yaratıcı bizim açımızdan Allah. E, zamana ve mekana ihtiyaç duymadan da kendisi de var olabilen olan bir varlık. Zaman üstü. Zaman üstü ve mekan üstü. Var olmak için bunlara ihtiyacı yok onun. Ama insan için düşündüğümüzde İnsan bunların her ikisine de muhtaç. Varlığını gerçekleştirebilmesi için ve bunu gösterebilmesi için bir zamanda yaratılmış olması ve bir mekanda yaşıyor, canlılığını devam ettiriyor olması lazım. Asıl önemi bundan kaynaklanıyor. Yani zaman insanın varlığıyla neredeyse eş anlamlı desek yeridir. Ve bu yüzden de Kur'an-ı Kerim'den önce de yani insanlar ilk insan bu dünyaya ne zaman gönderildiyse Varlığını ilk ne zamandan hangi andan itibaren sürdürdüyse tarih ve zaman algısı onda o andan itibaren başlamış aslında. Bu açıdan düşündüğümüzde Kur'an-ı Kerim'in bu kadar önemli bir varlık sahasına yemin etmesi aslında gayet doğal. Çünkü Kur'an-ı Kerim insana gönderilmiş bir kitap ve insanın varlığını gösterdiği zaman üzerine yemin edilmesi belki de bu sınırlı zamanı iyi kullanması gerektiğine bir atıf. Ve bu yönde bir mesajdır diye bunun düşünüyorum. kıymetini bilmesine yönelik biraz. Kesinlikle bunun kıymetini bilmesine yönelik. Çünkü Allah için düşündüğümüzde Allah için zaman kısıtlaması yok. O bütün zamanlarda var olan ezeli ve ebedi olan bir varlık. Ama insan için düşündüğümüzde zaman son derece kısıtlı, son derece sınırlı ve bu sebeple çok değerli. Yani şöyle de diyebiliriz insanın zamanını boşa harcama gibi bir lüksü yok. Kendi hayatlarımız üzerinde düşündüğümüzde de yani biz ruhlar alemindeki halimizi hatırlamıyoruz. İlk bebekliğimizi de veya ilk çocukluğumuzu da bir tarafa bırakırsak ve ileri derecede yaşlılığımızı da bir tarafa bırakırsak aslında aktif olarak yaşadığımız zaman son derece kısıtlı ve hiç onu boşa harcama ya da kötüye kullanma gibi bir lüksümüz yok. Çünkü çok az. Ve bu öneminden dolayı Kur'an-ı Kerim zamana yemin ediyor. Adeta insana bu değerli varlığın değerini hatırlatıyor. Düşünebiliriz. Evet. Peygamber Efendimiz de bu konuda bizi uyarıyor ve en çok aldandığımız şeylerden birinin zaman olduğunu vurguluyor sözlerinde. Ee, hocam tarih tasavvurumuzun zaman algımızın çok önemli olduğunu söyledik çünkü bizim bütün hayatımızı etkiliyor ve bütün yaşantımıza şekillendiriyor aynı zamanda. Ee, ama toplumların tarih e, anlayışlarına baktığımız zaman onların değerlerinin, kültürlerinin, yaşantılarının ve tecrübelerinin bu bakış açılarına çok fazla etkilediğini görüyoruz biz. E, bu yüzden de farklı farklı tarih tasavvurlarına sahip e, farklı toplumlar. Evet. Bu tasavvurların oluşmasında da aslında tarihe sorduğu sorular etkili. Hı -hı. Tarih felsefesinde biz tarihi anlamlandırma açısından hangi soruları soruyoruz? Temel sorular neler? Öncelikle farklı kültürlerin bu zaman mefhumuna verdikleri adı iyi sorgulamamız lazım. Mesela batı kültüründe zamanı anlatan time kelimesi ve doğu kültürlerinde ya da vahiy kültürlerde zamanı anlatan tarih kelimesi bile bu iki farklı tasavvuru çok net ortaya koyuyor. Time kelimesi Latince termodan türetilmiş ve termo aslında sonradan time'a dönüşmüş. Termo'nun kelime anlamı bölmek, parçalamak, birbirinden ayırmak, uzaklaştırmak. Hatta mesela bir kağıdı parça parça edip de onun parçalarını her bir tarafa savurduğunuzda da termo yapmış oluyorsunuz. Bu Latince kökeni ve bu daha sonra Batı dillerine time olarak dönüşmüş. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz yani parçalamak parçalarını savurmak anlamına gelen bir kelimenin zamanı anlatmakta kullanılması zamanın da parça parça düşünüldüğünün bir ifadesi. Yani arada bağlantı kurulamayışının ya da birbirinden çok farklı çok uzak düşünülmesinin bir göstergesi. Özellikle de bağlantısızlığın yani yaşadığımız zaman dilimleri arasında doğru bağlantıların kurulamadığının bir göstergesi. Dil felsefesi açısından düşündüğümüzde. Doğu kültürlerine ya da vahiy kültürlere geldiğimiz zaman tarih kelimesi kullanılıyor. Tarih kelimesi aslında Aslı İbranice yani Sami dillerinden, Verrehe'den geliyor. Verrehe, hilari görmek yani gökyüzündeki gök cisimlerini görmek, gözlemlemek ve hayatını buna göre şekillendirmek anlamında verrehe tarih, tevrih aslında sonra tarihe dönüşmüş. Bu kelimenin zaman anlatmakta kullanılması da bize bir başka mantığı söylüyor aslında. O da şudur bu kültürlerde zaman içerisinde gerçekleştirilecek işlevlerle anlamlı. Yani işte hilali gözlemek, ayın farklı hareketlerini gözlemek, güneşi gözlemek ve bunlara göre hayatındaki davranışlara yön vermek ee, bu kelimeden türetilmesi bize e, bu kültürlerde zamanın hep bir faaliyetle, bir hareketle, bir dönüşümle, bir değişimle birlikte algılandığını bize gösteriyor. Malumunuz e, oruç ibadetinin hilali gözleyerek başlaması, yine namaz ibadetlerinin güneşin hareketlerine göre düzenlenmesi ve dikkat ederseniz bunların her birisi bir ibadet olması dışında aynı zamanda bir fonksiyon. Yani Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi gecenin bir dinlenme vesilesi olarak yaratılıp gündüzün bir maaşet, bir geçimlik, bir çaba süreci kılınması ve bunlara karar verirken de güneşin hareketlerinin izlenmesi hep bize tarihin işle, eylemle, fonksiyonla birlikte düşünüldüğünü gösteriyor. Yani bu kültürler zamanı ne kadar çok değerlendirirseniz o zaman o kadar anlamlıdır mesajını veriyor. Ama Time kelimesinden gelen ya da isotorya history kelimesinden gelenler daha çok bir karmaşık, savrulmuş bir hayat anlayışının bir göstergesi derinliğe baktığımızda. Ve bu iki hayat anlayışı da gerek günlük yaşama gerek varlık ve tanrı algısına fazlasıyla yansımış ve belki son sorularda buna çok daha çok değiniriz. Bizim düşündüğümüzden de maalesef bizim hayatımıza çok fazla girmiş, modern hayatımıza bu anlayış çok fazla yansımış, bu savrulmuşluk anlayışı yani. Hocam, zamana ve tarihe yüklenen bu farklı anlamlar doğrultusunda farklı tarih tasavvurları oluşmuş düşünce tarihinde. Bu, bu süreç içerisinde oluşturulan tasavvurlara bakacak olursak, ne gibi tasavvurlar var, tarih, tarih anlayışlarında ne gibi farklılıklar ortaya çıkıyor ve ön plana çıkan tarih anlayışları neler? E, bu farklılıklar çerçevesinde e, pek çok tarih anlayışı çıkıyor ama önce şu konuya bir açıklık getirelim. Tarih anlayışı bir insan dünyaya gönderilip de hani sıfırdan hiçbir hayat yaşamamışken Hadi bir düşüneyim de bir benim de bir tarih anlayışım olsun diyerek ürettiği bir şey değil aslında öyle bir disiplin değil tam tersine dünyaya gönderilen insan o süreç boyunca kendi yaşadığı süreç boyunca bir takım olaylar geçiriyor bir takım yaşam yaşanmışlıkları var yani üzüntüleri var sıkıntıları var mutlulukları var acıları var şok olduğu olaylar var bu tür yaşanmışlıkların sonunda ee, bu hayata verdiği anlamla tarih anlayışı sonradan oluşuyor aslında. Ve aslında tarih felsefesi de son derece yenilerde kurulmuş bir disiplin. Yani 1900'lü yıllarda kurulmuş bir disiplin aslında. tarih anlayışı Tarihin ilim olması bile zaten çok biraz yeni. daha geç dönemlere. Evet çok yeni. Yani tarih anlayışları var tabii ki ama bunun bir disiplin haline gelmesi aslında e, insanlık tarihi düşündüğümüz zaman son derece yeni. Burada e, bu tarih anlayışlarının ortaya çıkış serüveni aslında insanların o yaşadıkları, farklı olaylara verdikleri, yükledikleri e, anlam artı kendilerine gelen kültürel kodlar. Bu anlamda e, tarih anlayışlarını pek çok farklı sınıflandırmaya tabi tutabiliriz. Ama benim e, naçizane kendim, en kolay bulduğum, anlaşılması en kolay bulduğum yine zamana göre bir sınıflandırma. Yani kadim kültürlerin tarih anlayışları, sonra orta çağın tarih anlayışı, arkasından orta çağ içerisinde Yahudiliğin ve Hristiyanlığın tarih anlayışı ve biraz daha günümüze geldiğimizde yeni çağın, Yakın çağın ve modern dönemlerin tarih anlayışı şeklinde bir takım sınıflandırmalara tabi tutabiliriz. Şimdi bunları tabii tek tek açıklanması uzun sürer ama genel itibariyle, genel ana hatlarıyla şöyle özetleyebiliriz. Özellikle kadim kültürlerin tarih anlayışı işte Yunan, Hint, Çin Hint gibi bu tarih anlayışlarında son derece belirsizlik, çelişki böyle Karmaşıklık söz konusu gerek e, dünyaya gerek e, ölüme gerek ölümden sonraki hayata gerekse dünyada yaşadıkları olaylara anlam yüklerken birbirinden kopuk bir e, ve birbirini tamamlamayan bir düşünce sistemi hakim. Örneğin e, Yunan kültüründe mesela e, a, ölümden sonra bir hayata inanılıyor ama orada o hayata ne hakim e, orada ne olacak? Buna dair bir cevap yok. Tanrılara inanılıyor. Çok tanrılı dinler mesela bunlar. Yunan, Grek, Roma dinleri. Tanrılara inanılıyor ama bu tanrılar bir yandan da insanlar gibi savaşıyorlar, aşık oluyorlar, kıskanıyorlar. Hatta birbirlerini öldürüyorlar. Yani böyle insan hayatından uzak bir tanrı anlayışı. Dediğim gibi hep çelişkili. Bir yandan tanrı ama bir yönüyle de insan. İnsani Yine, özelliklere sahip. İnsani zafiyetlere de sahip. Ee, yine Hint kültüründe mesela ahiret diye bir aleme inanılıyor aslında dünyadan sonra ama o onlarda e, ölümden sonra başlayacak bir hayat gibi değil de insan sürekli doğuyor, bir takım şeyler yaşıyor, olaylar yaşıyor ve bu olaylar sırasında eğer iyi bir insan, erdemli bir insan olduğu olduysa öldüğünde kendisine bir üst kademe veriliyor. Yani e, işte ne diyeyim daha zengin, daha genç, daha sağlıklı bir insan olarak tekrar dünyaya gönderiliyor. Bu anlamda da e, ölen herkes Sürekli yeniden... Sürekli dönüşüm içerisinde evet, bir hayat. Evet yeniden, yeniden diriliyor. E, Tabii bu bize böyle masum gibi görünse de maalesef e, çok ciddi sıkıntılara da sebep oluyor günlük hayatta bu tür bir anlayış. Yine Çin kültüründe tarih belki yine yaşanmışlıkların o savaşların etkisiyle de olabilir. Tarih sürekli çatışmalar bütünü. Yani hep e, sürekli iyilerle kötüler, karanlıkla aydınlık, e, iyi insanlar, kötüler, kötü insanlar e, sürekli savaş halindeler ve yaşam dediğimiz, tarih dediğimiz e, olgu sadece bir çatışmadan ibaret Çin kültüründe. E, yine a, Mısır kültüründe de e, daha çok şey var. Yani insanlar bu dünyadan göçüp gittiklerinde yani onlar da ahirete inanıyorlar ama bu dünyada neyse aynı devamında onu getiriyorlar. Yani mesela bu dünyada firavunsa yönetici ise gittiği yerde de yönetici oluyor, firavun oluyor. Bu dünyada esirse köle ise gittiği yerde de aynısı oluyor. Şimdi kadim kültürlerinki böyle yani birbirleriyle çıkmaz, çelişkili düşünceler yumağı, daha flu, daha belirsiz ve her türlü soruya cevap veremeyen bir anlayış. Ee, orta Çağ'a geldiğimizde e, sıkıntı büyüyor maalesef. Çünkü Orada e, Hristiyan öncelikle Yahudilik, arkasından Hristiyanlık geliyor ve her ikisinin de tarih anlayışları Kur'an-ı Kerim'de fazlaca eleştirilecek şekildedir. Yahudilikte tarih tamamen Yahudilere hizmet eder. Seçilmişlik anlayışından hareketle. Yani bu dünya ve ahiret niye yaratıldı gibi bir soruya onlar Yahudi halkının mutluluğu içindir. Dünyada da onlar e, bahtiyar olacaklardır. Cennet de onlara e, adanmıştır şeklinde. E, ve bütün diğer toplumları, bütün olayları, bütün yaşanmışlıkları Yahudiliğin, Yahudilerin mutluluğu içindir gibi çok sığ bir cevap veriyorlar. Hristiyanlığa gelince onlarınki de son derece sıkıntılı. Çünkü orada da Tanrı'nın tarihe müdahalesidir, tarihi yöne, yöneten derler ama Tanrı'dan kasıt maalesef bizim inandığımız anlamda Allah değil kilisedir orada da. Ve orada da e, kilisenin mutluluğu içindir her şey. Bütün olaylar, yapılmış bütün savaşlar, bütün acılar, çekilen bütün acılar e, o e, Tanrı'nın aslında iyiliği içindir ama kastedilen Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesinin yani kilisenin Kilise. doğal olarak da e, din adamlarının iyiliği içindir. Yine Hristiyanlık'ta çatışma teorisine yer verilmiş. İşte şeytan devleti ile e, Tanrı devleti, iki soyut mücadele, iki soyut varlığın mücadelesidir bütün bu olaylar denir ve sonunda sonuçta ne olacak sorusun cevabında Tanrı Devleti kazanacaktır der ama o Tanrı Devletinden de pratikte de, kasıt Kilise ve çevresidir. E, yeni belirleyici için, kilise olmuş Kesinlikle. E, belirleyici kilise olmuştur. Bu çatışma teorisi önemli. E, neden önemli? Bu bugünkü pek çok Hristiyan devletin de siyasetini, ekonomisini belirlediği için önemli. Hani şimdi biz bu kadim kültürleri ve teolojik tarih anlayışlarını incelerken sanki çok üst perdeden konuşuyormuşuz. Böyle felsefi bir şeyden bahsediyormuşuz gibi geliyor ama tamam tabii ki fel tarih felsefesi var. Yalnız bu e, anlayışlar günümüzde o kadar çok şeyi etkilemiş Belki zamanımız kalısa onlardan da bahsederiz somut olarak neden etkilediğini. Yeni çağa geldiğimizde e, kilisenin otoritesinin sarsıldığı yıllar. Bunun da sebebi şu, kilise e, tanrı devletini yeryüzünde kuracağım iddiasıyla insanları e, savaşa sürüklerken, haçlı seferlerini hatırlayınız, insanları savaşa sürüklerken ve bu arada insanların mallarına el koyarken kilise ve çevresi, Zenginleşirken bu arada halkın giderek fakirleşmesi yani toprağından koparılan çiftçilerin e, cephelerde haçlı seferlerinde feci şekilde öldürülmesi kiliseye duyulan güveni azaltıyor. Ve dolayısıyla kilisenin bütün hayat anlayışıyla beraber tarih anlayışını da e, Tırnak içinde karizmasını sarsıyor diyebiliriz ve bu dönemde farklı çıkış yollarının aranmasına sebep oluyor. Farklı çıkış yolları arıyorlar ve çıkış yolu da şu biz kiliseden bağımsız bir yaşam kuramaz mıyız kendimize? Tabii ki bunu o yıllarda yeni çağda çok yüksek sesle dile getirilmiyor çünkü dile getirilenler idam ediliyor. Tarihsel Ortam açıdan. müsait değil. Ortam müsait değil. Ama yavaş yavaş o kopuş başlıyor yeni çağ zamanında. Bu arada bilimlerin de artık gelişmesi Tanrı'ya bir rakip ortaya çıkarıyor. Tanrı'ya ve onun temsil ettiği, onu temsil eden kiliseye bilimlerin ilerlemesiyle, teknolojinin ilerlemesiyle insanın kendine yeterliği arttıkça ya ben Tanrı'dan da bağımsız yaşayabiliyorum. Yani Tanrı'ya da ihtiyacım yok söylemleri yavaş yavaş başlıyor. İnsan nesne konumundan biraz daha özne konumuna özne geçmiş konumu. oluyor. Kesinlikle o döneme kadar insan tamamen nesneleştirilmiş durumdaydı. Özellikle kilise baskısı sonucunda. Ama yakın çağa geldiğimizde bu söylemler daha da artıyor. Çünkü bilimlerdeki gelişme hızlanıyor. Teknolojiyle beraber insanların hayatına yenilikler geliyor. Kolaylıklar geliyor. İnsanlar bilmediklerini öğreniyorlar. Ve uzun yıllardır Kilisenin e, siyah dediği bakıyorlar ki gerçek dünyada gerçek doğada aslında siyah değil beyaz ve bakıyorlar ki aslında insan tanrı olmadan da ya da tanrının temsilcisi olan e, kiliseler olmadan da yaşayabiliyor. Ve o, hatta kilisenin hı. ortaya çıkardığı sorunlar geri planda kalmış oluyor daha Kesinlikle. iyi yaşamaya başlıyorlar kendine, kendilerine göre. Evet daha zengin yaşıyorlar. Yani yıllar boyu açlık çekmiş insanlar, savaşlarda öldürülmüş insanlar. Bizzat böyle cephe savaşlarında yüz yüze savaşlarda ölmüş, öldürülmüş insanlar. Artık işte o... Teknolojik gelişmelerle mesela ateşli silahların icat edilmesiyle ya da sanayi ile beraber üretimin arttırılmasıyla, fabrikasyona geçilmesiyle veya buharlı trenlerin icat edilip de yolculukların artması, farklı kültürlerle tanışılmasıyla yine matbaanın icat edilip kitapların basılması ve yayılmasıyla aslında e, tek düşüncenin kilisenin düşüncesi olmadığını, tek yaşam kaynağının kilisenin verdiği e, bahsettikleri olmadığını, insanın kendi kendine yetebildiğini, daha uzun süre yaşandığını görüyorlar. ve Farklı göründüğü... kültürlerde de bu şekilde mutlu olabilen insanları evet. görünce de bir kıyaslamaya gitmişlerdir. Kesinlikle bir kıyaslamaya gidiyorlar ve özellikle yaşam standartlarının artması, İlk bakışta onları e, müthiş bir özgürlüğe kavuşturuyor ve burada şu anekdot da önemli. Bundan önce hemen hemen bütün anlayışlarında yani sadece tarih felsefesinde değil, örneğin epistemoloji dediğimiz bilgi felsefesinde, ontoloji dediğimiz varlık felsefesinde de hep Tanrı ya da Tanrı'yı temsil ettiğini iddia eden Yahudi doktrini ya da e, Hristiyan kilisesi vardı. Ama bu döneme geldiklerinde artık bütün bu saydıklarımız yavaş yavaş önemini yitirdi. E, ve artık insanlar kendi düşüncelerini, yani nasıl kendi ekmeklerini üretiyorlarsa biz kendi düşüncemizi de üretebiliriz. Dolayısıyla biz kendi aklımızda da bir yaşam felsefesi kurabiliriz dediler. E, ve insan aklının yeterliliği e, söylemleri ön plana çıktı. Tabii bu e, sonraki dönemde, modern dönemde özellikle yakın çağın sonlarına doğru e, maalesef bunun da e, işlerliği, düşünüldüğü kadar... E, Olmadığı anlaşıldı. Burada e, tanrısal... Aslında fazla baskıdan kaynaklanan bir çıkış var. Kesinlikle. E, daha sonra biraz daha dengeye gelme söylemleri ortaya çıkmış oluyor. Evet bu söylediğiniz de hocam çok önemli çünkü biz farklı düşüncelere bakarken biraz da yargılayıcı bir tutumla hani empati kurmadan baktığımızda yani çok net bir şekilde ya niye böyle yapmışlar ya işte ya hani biz böyle vahyi esaslardan beslenmeye çalışan insanlar olarak ya ne kadar saçmalamışlar bile diyebiliriz ama özellikle bütün bu düşüncelerin arkasında bir yaşanmışlık olduğunu bilirsek, tırnak içinde kabul etmesek de empati kurmaya çalışırsak aslında e, o görüşlere biraz daha insaflı bakabiliriz ve e, oradan çıkaracağımız sonuçlar da daha yapıcı olur. Ve bunu yaparken de kendi değerlerimizden vazgeçmenize aslında hiç gerek yok. Hani bizdeki biraz değerlerimizden kaybeder miyiz korkusu ama bu korkuyu bir tarafa bırakıp empati yaptığımızda yani her düşüncenin aslında bir yaşanmışlık ürünü olduğunu anlayabiliriz. Hani kabul aslında bu bir onaylama iletmiyor. değil zaten Kesinlikle. sadece e, anlama ve e, sebep ve sonuçları tahlil etme açısından önemli. Kesinlikle anlamlandırma çabamız da daha sağlıklı olur. Ee, mesela insanlar o dönemde ciddi bir baskı altında kaldıkları için bilimlere, doğaya yönelmişler veya üretim arttırmaya çalışmışlar. Ama şurada belki e, bir yanlış öngörü diyelim. Aklın yeterli olacağını düşünmüşler. Halbuki akıl e, malumunuz akale fiilinden türetiliyor. Akale e, sülasi kökünden türetiliyor. Bağlantı kuruma, kurmak demektir aslında. Ayın kaf lam bağlantı kurmak demektir. Ve insan aklı. Hangi alanda bir düşünce üretirse üretsin aslında bir şeyler arasında bağlantı kuruyordur da o yüzden o düşünceye ulaşıyordur. Mesela tarih felsefesi, e, tarihsel yaşanmışlıklar arasında doğru bağlantılar, bağlantılar kurulularak daha doğrusu, doğrusu yanlışı tartışılır da Bağlantılar kurularak ulaşılan bir şey. İşte orada kaçırdıkları nokta şu belki. İnsan aklı kurduğu bağlantılarda sınırlıdır, acizdir. Çünkü insan aklı sadece gördükleriyle, hissettikleriyle, somut olarak eline alıp gözle görebildikleriyle bağlantı kurabilir. Çünkü akıl böyle yaratılmıştır. Hatta tarih ilmi söz konusu olunca başkalarının gördükleri üzerinden bir akıl yürütme söz Kesinlikle. konusu oluyor. Yani kendisi ya da başkası ama... Elle tutulup gözle görülen e, varlıklar ve nesneler veya olaylar üzerinden akıl ancak e, bağlantı kurabilir. Bunun dışındaki ne gücü yetmez? Çünkü yaratılması bu şekilde. Ama tarihe baktığımızda, bilmediğimiz yani yaşama baktığımızda, doğaya baktığımızda, bilmediğimiz, akıllı anlayamayacağımız o kadar çok olay var ki, yani bugün e, yarının ne getireceğini, sabaha çıkamayacağını bilmeyen bir insan için. Ya o kadar çok bir gayb var ki belki görünen sadece hani gördüğümüz olaylar, aklın kendi kurduğu bağlantılar, belki buzdağının sadece görülen kısmı ama buzdağının altta kalan kısmı o kadar büyük gaybi meseleleri kuşatıyor ki dolayısıyla sadece o görünenlerden hareketle ulaşılan bir takım e, düşünceler, disiplinler e, bunu kim yapmış olursa olsun sınırlı. Çünkü insan kendisi sınırlı. Kendisi acil insan üretimi. Evet kendisi. Ve bu anlamda e, insan elinden çıkmış bütün tarih anlayışları, kim yapmış olursa olsun bunu, sınırlı ve eksik kalmış. Ve bu sınırlılık da yakın çağda anlaşılmış e, işin doğrusu. Çünkü bakmışlar ki doğada görülen her şey, o bilimlerle ortaya konan her şey, insana uyarlandığında hiç de öyle değil. Yani doğada mesela işte suyu 100 derecede, ısıttığınız zaman bu kaynıyor yani sebepler bir takım sonuçları getiriyor ama bugün bir insan için düşündüğümüz zaman aynı sebepler aynı sonuçları getirmiyor ki yani bugün bir psikoloji ilmi bile bu yönüyle eleştiriliyor mesela yani ilim olma noktasında bile eleştirilmişini kesinlikle yani ilim olma yolunda eleştiriliyor çünkü doğa bilimleri yani insan dışındaki yaratılmışlarda etkili olan bir ilim bir disiplin İnsan için ne kadar geçerlidir? Bu soru yakın çağda sorulmaya başlanıyor ve cevap olarak da ulaşılan ister işte Hegel, Kant, o dönemin filozofları ulaştıkları sonuç şu. E, somut, elle tutulur, gözle görülür varlıklar ve nesneler için geçerli olan her kanun, her kural ve bundan türetilen disiplin insan için, konu insan olduğunda o kadar geçerli değil. Çünkü bugün... Şimdi bir anne olarak da bunu söylüyorum. E, i̇ki çocuğunuz arasında bile fark oluyor. Yani birinde uyguladığınız bir yöntem. Diğeri için e, tamamen ters etki yapabiliyor. Yani konu insan olduğunda bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Ve bunu görmezler. Üstten görmezse, bakmamız da biraz daha zor e, biz de insan olduğumuz için. Kesinlikle bu anlamda aklın... Zaten Kur'an'ın tarih anlayışına belki buradan geçiş yapabiliriz. Kur'an'ın tarih anlayışı aklı reddetmiyor. Çünkü düşünün diyor. Olaylar arasında bağlantı kurun. Tabii ki yani biz yaşadığımız hayatta karşımıza çıkan insanlar, olaylar arasında bağlantı kurmak zorundayız. Ama burada e, akla e, tapmıyor. Yani aklı e, böyle bir kesin bir e, kesin doğru olarak düşünmüyor. Yani vahyin rehberlik ettiği akıl ve, salt akıl değil. Evet salt akıl değil. Yani kurulan tarih anlayışında da Kur'an'ın tarih anlayışında da e, vahyin rehberliğindeki aklın kurduğu bağlantılardan hareketli oluşuyor. Yine bağlantı kuruyor dikkat edersek. Yani diğer tarih anlayışlarında olduğu gibi akıl bir takım yaşanmışlıklar arasında bağlantı kurarak bir tarih felsefesi oluşturuyor ama e, Kur'an' rehber rehberlik, eşliği. rehberlik eşliğinde kurduğu bağlantı. Ama yine bağlamamız. rehberliğe mı? geçelim o zaman. Ee, biz insanların ürettiği bütün tarih anlayışlarında eksikliklerin olabileceğini ifade ettik ee, ve bunun içinde daha üstten bakacak bir yaratıcı tarafından özellikle bizim Kur'an-ı Kerim çerçevesinde düşünürsek Allah tarafından bir üst akıl tarafından yönlendirilmeye, rehberlik edilmeye açık bir alan olduğunu gördük. Bu çerçeveden bakacak olursak Kur'an-ı Kerim'de ortaya konulan tarih anlayışı nasıl? Diğerlerinden farklı kılan yönler neler? Kur'an-ı Kerim'in e, tarih felsefesi dahil bütün alanlarda ortaya koyduğu tasavvurun en önemli farkı benim kendi düşünceme göre kuşatıcılığı. Yani bir tarafa yüklenmeyip olabildiğince geniş kapsamlı olmaya çalışması. Bu arada e, tarih felsefesinin temel soruları var. Aslında bütün felsefeler, e, işte bilgi felsefesi, varlık felsefesi hepsi aslında bir takım sorulara cevap Vererek oluşturulan disiplinler. Tarih felsefesinin sorularını düşündüğümüz zaman ilk soru şudur zaten. Tarih dediğimiz olay kendini tekrar eden bir döngüsellik midir taşır? Yoksa tarih belli bir düz çizgide mi ilerler? Birinci soru bu. İkinci soru tarihte özne kimdir? Nesne kimdir? Üçüncüsü tarihte e, bir sonul amaç deniyor. Bunun biraz bizim kültürümüzdeki karşılığı nihai gaye. Yani tarihsel olaylar bir amaca evet, hizmet ediyor mu yoksa rastlantısal olaylardan mı müteşekkil? Yine bir diğer soru yaşanmışlıklardan ortaya çıkan bir diğer soru. Tarihte pek çok çatışma var. O kadar çok çatışma var ki yani toplumlar toplumlarla çatışıyor, devletler devletlerle çatışıyor, insanlar insanlarla, kültürler kültürlerle. Hatta insanın tek birey olarak insanın kendi içindeki duygular bile çatışıyor. Yani insanoğlu gözünü açıyor, çatışmaların içine doğuyor. Ve burada şu soru gündeme geliyor, bütün bu tarihteki çatışmaların özündeki sebep ne, çatışan taraflar kimler? İşte tarih felsefesi bu şekilde belki buna bir iki tane daha eklenebilir şu an hani en temel olanları söyledim. Bu 5-6 soru üzerinden aslında e, felsefeyi yani disiplini kuruyor, anlayışı kuruyor. Ve her bir tarih anlayışı bu sorulara getirdiği cevaplarla kendini çer, kendi çerçevesini çiziyor. Şimdi tabi doğal olarak Kur'an dışı düşünce sistemlerinin tarih anlayışları bu sorulara cevap verirken aklın rehberliğinde kurduğu bağlantılarla cevap veriyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e geldiğimizde o da bu sorulara cevap veriyor aslında ama bu sorulara cevap verirken salt aklı değil yine vahyi rehberlik altındaki aklı öne çıkarıyor. Ama en önemli özelliği nedir derseniz kuşatıcılığı. Kur'an birini kabul ederken diğerini reddetmiyor ve belki bizim de o konuda bir yanlış anlamamızı da düzeltebiliriz. Kur'an-ı Kerim. Bir topluma sıfırdan inmedi. Yani hiçbir şeysiz sıfır dümdüz olan bir topluma inmedi. Tam tersine Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu asır saadet dönemini düşündüğümüzde o süreç içinde Kur'an-ı Kerim'in olduğu toplumda, indiği toplumda bir yaşam vardı. Bir tarih anlayışı vardı. Bir yaşam ve bir ölüm algısı vardı. Ha, kabul ederiz etmeyiz ama vardı. Zaten ayetlerde yapılan atıflar bize bunu gösteriyor. Yani onların yanlışlarını düzeltme şeklinde hayır öyle değil şeklindeki ifadeler bize bu yerleşmiş inançların varlığını gösteriyor. gösteriyor. Yani Kur'an-ı Kerim bir inançlar bir kültürlerin ortasına doğdu aslında. Ee, geçmiş vahiler vardı, e, bozulmuş kitaplar vardı ve Kur'an'ın her alandaki sistemi odur aslında. Sizin bahsettiğiniz üzere e, bir takım şeyleri onaylar Kabul eder, doğru bulur, hayırlı bulur, yerinde bulur ve onları aynen devam ettirir. Örneğin bir cahiliye kültüründeki misafirperverlik gibi. Ee, ve bazılarını da ama doğru bulmaz, sapmış bulur, hayırsız bulur, şer bulur ve bunları da ya tamamen ortadan kaldırır ya da değiştirir, dönüştürür o şekilde kabul eder. Tarih anlayış için de e, aynısı geçerli. Yani kadim kültürlerin veya kendisine kadar gelen kültürlerin tarih anlayışlarında doğru bulduklarını onayladı ve ama eksik, yanlış, sapmış bulduklarını reddetti. E, bu anlamda da kuşatıcı aslında. Hani birine yoğunlaşmıyor. Tek bir şeye odaklanmıyor. Son derece kuşatıcı. En büyük farkı ve özelliği de bu. Bunun dışında birincisi e, Kur'an-ı Kerim şu temel soru sorduk ya. Tarih döngüsel midir? Hatta tarih tekerrürden ibaret midir? Buna ver... Yoksa düz bir çizgide mi ilerler? Şimdi Kur'an bunlardan herhangi birisini kabul etmiyor. Onu O anlamda da kuşatıcı. Mesela e, diyelim ki Hint tarih anlayışı döngüseldir diyor. Yahudi tarih anlayışı çizgiseldir diyor. Ama Kur'an diyor ki tarih belli alanlarda belli konularda döngüseldir. Yani kendini tekrar eder ama belli alanlarda da kesinlikle geriye dönüş yoktur ve düz bir çizgide ilerler. E, bu nasıl olur? Tarihte e, mesela iyi insanların, İyi sonuçlar alacağı, cennetlik olacağı ya da zalimlerin bir şekilde cezalandırılacağı, işte kimsenin kimsenin gözyaşına basarak bir yerlere gelemeyeceği gibi erdemli, erdemme dair davranışlar ya da genel ahlaka dair davranışlar tekerürden ibarettir. Yani bir... Hazreti Adem aleyhisselama vahyedilen ahlâhîkiler, ona vaz edilen şunu yap şunu yapma emirler ve yasaklar neyse, Hazreti Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de verilenler aynıdır. Çünkü bu anlamda tarih tekerürden ibarettir. Yani zalim binlerce yıl öncesinde de cezasını bulmuştur. Bugün de zalimlik eden birisi cezasını bulacaktır. Ya da iyi insanlar içinde tersi. Bu anlamda bir tekerürden ibarettir. Yani bizden binlerce yıl önce yaşamış bir insan da eğer iyi bir insan, imanlı bir insan olarak vefat ettiyse cennete gidecektir bugün de e, imansız olarak öldüyse kafir olarak öldüyse bugün de cehenneme gidecektir bizden sonraki nesillerde de bu anlamda bir tekerürden ibarettir ama Allah'ın değişmez yasalarından bahsediyoruz. Evet sünnetullah vardır mesela burada ama tek başına döngüsel ve tekerrürden ibarettir diyemeyiz. Tarihte bir daha geri dönülmeyecek bir e, ilerleme de vardır. Yani düz bir çizgi de vardır. Mesela insan ne yaparsa yapsın, bütün malını mülkünü verse bir gün öncesine bir daha dönemez. Yani ben işte e, bugünden bir gün önce mi ne yaparsam yapayım kazanamam. Ve e, tarihte de kıyamete doğru bir gidiş vardır bir düz çizgide bir, e, bir daha tekrarlanmayacak bir e, dönüş vardır, bir ilerleme vardır. Hatta buna dair benim çok e, önemsediğim, çok sevdiğim bir ayet var. İşte dünyadayken hayır hasenatta bulunmak, ihtiyaç sahipleri için infakta bulunmakla ilgili hmm. ayetler de şöyle diyor. E, Allahü u Teala, yani halen söylüyorum, o gün e, yeryüzünde hiç böyle hayır hasenatta yapmamış ve imansız ölmüş kişiler yeniden dirilip de cehennem azabını gördüklerinde e, Allah'ım bizi iman ettik bizi yeryüzüne tekrar geri döndür. elimizdeki olanlardan harcayalım. iyi insanlar, salih kullardan olalım. Bize biraz biz süre ver. Bir fırsat daha. Bir fırsat daha ver. Ama onlara kesinlikle bir fırsat daha verilmiyor. Yani Hint kültüründeki gibi geriye dönüş gibi bir şey yok. O anlamda da tarihin asla kendini tekrar edemeyeceği bir boyutta var. Gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim son derece kuşatıcı. Diğer sorulara verdiği cevaplarda da kuşatıcı. Yani nihai tarihte bir nihai hedef var mıdır sorusunda da kuşatıcı. E, buna girebilir miyiz? Hani e, nihai hedef konusu önemli. Çünkü şimdi bazı tarih anlayışları diyorlar ki e, dünyada nihai bir hedef yoktur. Olaylar rastlantısal olarak birbirinin üzerine yığılmalar şeklindedir. Yunan kültürü böyle diyor mesela. E, bazıları diyor ki hayır nihai hedef vardır. Örneğin Yahudilerin seçilmişliği ya da işte Hristiyanlarda Tanrı devletinin kurulması. Yani bazı tarih anlayışları dünyevi hedefleri öne çıkarırken örneğin Mark Marksist tarih anlayışı diyor ki dünyada bir nihai hedef vardır. Nedir? İşçilerin hakimiyeti, işçi sınıfının işveren sınıfına hakim olması. Evet bir yani bunun, doğru bir ideale doğru ilerleme. İşte diyelim ki Alman tarih okulunun yakın çağda bu soruya cevabı Germen ırkının dünyaya hakim olması. Bunun gibi bazı tarih anlayışları hedef yoktur diyor. Bazıları hedefi bu dünyaya kilitliyor. Bazıları da diyor ki, e, hayır bu dünya dışında da bir hedef vardır. O da işte Yahudilerin diyelim ki cennette de abad olmaları. Bunun gibi e, Kur'an-ı Kerim aynı yaklaşımı burada da sergiliyor. Kur'an-ı Kerim'e göre tabii ki nihai hedef vardır. E, bunda tartışma yok çünkü... Dünya, kainat içerisinde insan bir sebeple yaratılmıştır zaten. İşte e, diyor ki mesela geceyi dinlenmeniz için yarattık. Gündüzü geçim için çabalamanız için yarattık. Biz insanları ve cinleri Allah'a kutuk etsinler diye yarattık. Hani şunun için yarattık. Yağmurları e, yeryüzünde bitkiler çıksın diye yarattık. O kadar çok böyle ayet var ki ve bir şey için yaratıldıysa kainat, insan... Tarihte sonul amaç, nihai hedef yoktur zaten diyemeyiz. Ama bunun Hepsinin dışında... bir gayesi var. Evet, kesinlikle. O doğrultuda yaşamaya yani, devam ediyor. Yani yaratılmışın gayesi olduğunda doğal olarak o yaratılmışın kendini gösterdiği varlık sahnesi başta söylediğimiz tarihte de bir gaye var. Ama Kur'an-ı Kerim'in kuşatıcılığı burada da şu açıdan önemli. Kur'an-ı Kerim ne hedefi salt dünyaya ne de salt ahirete götürüyor. Yani dünyevi hedeflere de uhrevi hedeflere de yer veriyor bu noktada da kuşatıcı. Yani biz e, hani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için ama yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışma da aslında aynı e, mantıktan hareketle e, söylenenler yani öyle söylenmiş. Dünyada da tabii ki bizim hedeflerimiz olacak. Dünyada da hayır hasenat yaymak, iyi bir insan olmak, erdemli olmak, helal rızık kazanmak falan dünya bir hedeflerimiz de var. Ama sadece buna kitlendiğimizde sıkıntı. Asıl olanın Ahiret hedefi olduğu ısrarla vurgulanıyor. Yani asıl olanın dünyada, e, hatta bunu Hazreti Yakub'un o son nefesini verirkenki olayında daha iyi görüyoruz. Biz hayatta çabalarız, kısa vadeli şeylerimiz olur ama e, dünyanın sonul hedefi, nihai gayesi Kur'an'da belirtildiği üzere Hazreti Yakub'un vasiyeti üzerinden söylüyoruz bunu e, Müslümanlar olarak can vermektir. Tabii ki hani helal rızı kazanmak, insanlara yardımcı olmak, dünyayı daha yaşanları bir yer haline getirmek, ibadet etmek tamam bunlar e, süreli hedefler ama dünyanın sonul gayesi, nihai hedefi Müslüman olarak can vermektir. Tarih anlayışlarımızın hayatımızı şekillendirdiğini söyledik hocam. Bir Müslüman için Müslüman olarak ölmek nihai bir hedef. Bu yüzden de bütün yapıp ettikleri bu son hedefe varacak şekilde yaşamak üzerine kuruluyor. Dünya hayatı bu şekilde şekillenmiş oluyor. Bu çerçeveden bakacak olursak Kur'an çerçevesinde, Kur'an'ın tarih anlayışı çerçevesinde oluşan medeniyetlerle diğer medeniyetlerin yaşantıları üzerinden somut örneklere değinebilir miyiz? Diğer medeniyetlerin tarih anlayışı insanı merkeze aldıkları için aslında insana en büyük kötülüğü de yapıyorlar. Çünkü insanı son derece zorluyorlar, yoruyorlar, yıpratıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in tarih anlayışında insanı salt olarak bakmadığı için daha rahatlatıcı, daha yapıcı bir anlayışa sahip. Diğer kültürlerin tarih anlayışlarında insan sürekli hedeflerine odaklanıyor, bu anlamda hırslı, kendini... Yapabileceklerin ötesinde algılıyor. Ya yapamadığı zaman da mutsuz oluyor. Her şeyi kuşatırım, her şeyi halledebilirim. Her şeye gücüm yeter diyen insan aslında kendisine tırnak içinde zulmediyordur. Çünkü insanın aciz olduğu, yapamadığı, algılayamadığı o kadar çok alan var ki burada insanın neler yapabileceğiyle neler yapamayacağı arasındaki farkı koyan Kur'an-ı Kerim aslında son derece yapıcı. Mesela somut örnekler üzerinden gidecek olursak biz dünyevi hedeflerimize ulaşmak için ve nihayetinde uhrevi hedefe de ulaşmak için biz elimizden geleni yaparız, çabalarız. Ama sonucunu Allah'a bırakırız. Yapamayacaklarımızın da farkındayızdır. Acizliklerimizin de farkındayızdır. Bu noktada elinden geleni yaptıktan sonra herhangi bir başarısızlığa gitmek, yani düşündüğünü yapamamak, düşündüğü şeye ulaşamamak, diğer tarih anlayışlarında bir başarısızlık veya bir çöküntü sebebi olabilir. Ama bizde mesela sırf elde edemediğimiz görüntüdeki başarısızlıklarımız diyelim ya da ulaşamadıklarımız, ee, mesela daha güzel bir çözüm üretilmiş. Mesela biz hayırlısı deriz. Evet. Ee, Allah'ın müdahalesini hiçbir zaman e, sıfırlamıyoruz biz. Sıfırlamayız, hayırlısı deriz, doğrusu buyurmuş deriz. Elimden geleni yaptım, gerisi Allah'ın takdiridir deriz. Aslında bu cümleleri günlük hayatımızda çok kullanıyoruz ama ne kadar rahatlatıcı olduğunun belki de farkında değiliz. Ee, yine diğer tarih anlayışlarında insanın değeri de yapabildikleriyle sınırlı ama hani ortaya koyduğu eserle sınırlı ama bizde öyle değil bizde insanın değeri çabasıyla sınırlı çabasına göre daha doğrusu yani hedefe ulaşır ulaşmaz o Allah'ın takdiri çünkü bizde nasip diye de bir şey vardır hatta çabalayan insan o hedefe ulaşamasa da sırf niyetinden dolayı ahirette onun ödülünün alacağı söylenir bu anlamda Kur'an'ı tarih anlayışı çok yorucu değil son derece yapıcı bir de aslında hocam hedefler sadece bu dünyayla sınırlı olmadığı için biz ona hedefimize ulaşamadık demiyoruz zaten. Evet bir de yarına yükledik. Yani çünkü yüklediniz. beklentimiz ahirette de e, alabileceğimiz doğrultusunda. Kesinlikle en önemlisi de hocam yarına yüklediğimiz anlam çok önemli yani e, modern kültürler maalesef buna biz de zaman zaman kapılıyoruz her ne kadar e, Müslüman toplumlarda yaşasak da yarın için sürekli bir endişe yarını tasarlama yarını kurma hatta yarından kastım neredeyse torunlarımıza kadar yarın hani hemen ertesi gün bile değil e, o kadar planlama o kadar mükemmelliyetçi olma her şeyi düşünme her şeyi sigortalama Halbuki Kur'an-ı Kerim'in anlayışına göre yarın Allah'ın elindedir. Yarının sahibi var der mesela Anadolu bilgeliği. Yarına çıkmaya senedimiz yok deriz aslında. Yani bu düşünce bile... Kültürel kodlarımıza yerleşmiş. Kesinlikle kültürel... Yani bundan 10 e, dakika sonrasında çıkamayacak insanın 10 yıllarını planlaması e, aslında çok yorucu. E, ondan hareketli bugününü hiç yaşayamaması, anını hiç yaşayamaması. Bugün modern psikolojide bunu çok konuşuyor. Anı hiç yaşayamaması, o günün tadına hiç varamaması, hep bir sonrasını düşünmesi. Kur'an-ı Kerim böyle yaklaşmıyor. Yani Kur'an-ı Kerim de diyor ki yarına çıkarsan hani tamam elinden geleni yap ama yarına çıkamayabilirsin. Bu noktada belki şunu da ekleyip bitirebiliriz. İnşallah de ayeti aslında çok değerli bir felsefeyi kuşatıyor. Yani ben elimden geleni yaparım ama Allah izin verirse olur. Bu bile bizi çok rahatlatıcı aslında. Evet, İslam düşüncesinde zamanında, tarihinde bütün yaratılmışlar gibi sahibi Allah. Evet bu çok rahatlatıcı ve güzel bir düşünce. Evet, Hocam teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz, kabul ettiğiniz için. Bu akşam doktor öğretim üyesi Zeynep Çaran hocamızla hayata, olaylara ve bir bütün olarak varlığa bakış açımızı şekillendiren tarih tasavvurları üzerine konuştuk. Düşünce tarihindeki farklı yaklaşımları ele aldık ve Kur'an'ın ortaya koyduğu tarih anlayışını tahlil ederek bugüne dair çıkarımlarda bulunduk. Haftaya tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun, hoşçakalın.